Mutaffifin Suresi Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 altı ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَاِلُوا لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ vay haline eksik ölçüp tartanların onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar va <gülüyor> iza fakat kendileri başkalarına satar ölçüp tartarken eksik yapar hile karıştırırlar <gülüyor> Sâhi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Ramdül Alemin'in onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Ramdül Alemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? <gülüyor> hayır hileye sakmayın, ahireti inkar etmeyin doğrusu yoldan sapan kafirlerin hesap defterleri siccindedir siccin nedir bilir misin kitabun mabkum ve ilü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 Buna yalan diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha da dananlardır. aleyhi âyâtunâ evvelîn. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir. Kellâbel râne alâ kulûbihim.